Deniz'den Herkese iyi Fikirler 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Evet, 2023'ün sonuna geldik. E, Ada ile artık geleneksel hale getirdiğimiz, e, yılın son Açık Deniz'ini e, geçtiğimiz yıllarda da Ada ile birlikte yaptık. Bugün bir kişi daha var ekipte, Deniz Mukan. Eskiden gök içinde ama <gülüyor> <gülüyor> ya e, tabi bu arada denizin bu soyad meselesi epey dertleri oldu Değil mi bitirli kurtulamadı erkek soyadları oldu e, ya adaya sorarak başlamak istiyorum Ada sen ne diyorsun bu ka evlenen kadınların erkeklerin soyadını alman besi mesela benim itirazım var senin var mı? Yani biraz bilmiyorum. yüksek sesle konuşacaksın. Yani da. bilmiyorum. E ya açıkçası üstüne çok düşünmedim desem. Deniz'e soralım. Deniz böyle bir kadın derdi var mı? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> bu arada merhaba herkese. Sesim için de öncelikle özür diliyorum. Çok yaygın bir grip. Salgınının ortasında kaldım. Ama azimle konuşmaya çalışacağım yani. Peki. <gülüyor> e, ada e, hadi e, Açık Deniz'i e, bu sefer e, müzikle açalım. Tamam. Tamam. E, ada seçti bu hafta müzikleri. Annemle e, birlikte seçtik. E, evet, Deniz'in de seçtikleri var. Ben de merak ediyorum. Ne çalıyoruz Açık Deniz'in girişinde? Tamam, söylüyorum. E, Berlioz'dan e, Wash My Sins Away. Hmm, peki neden bu şarkı seçtin? Bir anlamı var mı senin için? E, açıkçası Berlioz'u sevdim. Bu sene keşfettim. E, biyogra biyografisinde, yani bio kısmında, Instagram'da şey yazıyor eğer Matisse House müzik yapsaydı böyle olurdu diyor. İddialı bir şey iddialı bir giriş bence <gülüyor> bir oya koymak için ama dinledikten sonra düşündüm katılıyorum. Peki siz gençler diyelim geçmişe yönelik Ayrıca kazı yapıyor musunuz müzik konusunda? Mesela bizim dinlediğimiz e, şarkıları, sanatçıları keşfediyor musunuz? E, kesinlikle. Zaten e, eğer hepsini çalamayız muhtemelen. O yüzden e, söyleyeyim. Lisede Velvet Underground da vardı. Hı -hı. E, bilmiyorum siz dinliyor muydunuz ama çok hani tam yılıyla, yılında emin olmamakla birlikte I'll Be Your Mirror şarkısını eklemiştim. Hı -hı. E, kesinlikle e, dinleniyor e, ve... Ya bununla ilgili söyleyecek çok şeyim var nostalji <gülüyor> üzerine. O yüzden e, planı bozmayıp şarkıdan sonra... Peki, öyle yapalım. Devam edebiliriz. Berhem. E, Berlioz'dan Wash My Sins Away dinledik. Evet, 2023'ün son Açık Denizli'ni e, Deniz Buka'nın Ada Gökçin ve Ben Deniz yapıyoruz yapıyoruz. E, müzikle girelim dedik sohbete. E, Ada'ya şeyi sormuştum... E, ...bizim dönemimizin... ...müziklerini de kazı, kazı yapıp... <gülüyor> ...keşfediyor musunuz diye... Ee, ...arada bir fark var mı? Yani... ...eski müzikleri dinleyip... ...sonraki senin kuşağının müzikleri arasında... böyle ...belirgin anlatabileceğin... ...şu tür bir yaklaşım fark falan var mı? Yoksa müzik müziktir... ...devam mı ediyor? <gülüyor> ee, şöyle... <gülüyor> ...ya öncelikle... ...o... Benim jenerasyonumun eski müziklerle ilgilenmesi için kazı yapmasına gerek kalmıyor öncelikle çünkü Spotify gibi çok sonsuz bir erişim sağlayan bir platform var Hı -hı. ve o gerçekten müzik dinleme alışkanlıklarını çok değiştirdi. O yüzden daha az emekle müzik dinleniyor. Bununla ilgili ata şeyin sanıyorum ki Yeni Medya 451'in bir podcast'ı vardı. Harun Tekin'le yapmışlardı. Ee, yeni teknolojinin e, dinleme alışkanlıklarını nasıl e, geliştirdiğiyle ilgili. E, ve gerçekten çok farklı bir şey. Çünkü e, eskiden, ki buna biz de denk geldik, CD almak, o albümü baştan sona dinlemek, onun bir sırasının olması e, ve öneri üzerinden müzik keşfetmekle şu an Spotify'da her hafta pazartesi günü senin hoşuna gidebileceğini düşündüğü bir listeyle karşına çıkan bir platform üzerinden müzik dinlemek aynı şey değil. O yüzden en temelde şu an üretilen müziğin üzerinde bence teknolojinin çok etkisi var. Ee, popüler olan müzikler üzerinde çok etkisi var. Ondan bahsediyorum yani. Ee, bir, bir şarkının popüler olmasını sosyal medya platformları çok fazla belirliyor. Ee, o yüzden bence iyi müzik kötü müzik arasındaki fark böyle bir, bir orada yeni bir tanım gerekiyor galiba şu noktada geçenlerde açık radyoda bir program şimdi yani geçen hafta dinledim ee, işte konuk şeyi anlatıyordu Deniz ee, işte plak sonra kaset sonra karışık kaset sonra CD sonra dijital platformlar ve çok hoş bir şekilde müziğin üretim değiştiğini. Dolayısıyla o bizim bildiğimiz şeyler. Hatırlarsın o kaset dükkanları vardı. Sinemada da yani bir da. araya gireyim. Bu konu benim için çok güncel. Çünkü biz bir taşınma süreci yaşadık. İzmir'de ailemin evinde yani ailemin çoğu ailemin olan eşyalar arasında yaşıyorum ben. Taşındık. Plakların olduğu kutuları en sona bırakmıştım. Atmadınız değil mi? Ee, hayır. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte e, açarız sonra ne yapacağımıza karar veririz diye. Baya bir yarım gün ayırdım ona. E, çok e, özlediğim duyguları yaşadım. Yani plaklara dokunmak. Mesela birçok şey hayatımızdan çıkıyor bu yeni teknolojilerle. Mesela albüm yapım süreci vardı. Haberi gelirdi. İşte çalışırlar, stüdyoya girerler. Sonra plak çıktı, çıkıyor. İşte biz mesela İskenderun'da yaşarken bir plan çıktığını duyardık. Sonra işte oradaki plakçı bir tane böyle gözleri çok az gören <gülüyor> kör şeref vardı. Bütün plakları ondan alırdık. Çok müzik zevki çok gelişmiş bir adamdı. Ee, ve e, yani mesela albüm kapağı diye bir şey vardı. Evet. Yani albüm kapakları başta başına bir fotoğraf. E, evet. E, başta <gülüyor> başına bir tasarım alanıydı ve bir poster çalışır gibi. E, yani albüm kapağı çalışmak diye bir şey vardı. Ya plan fiziksel etkisi mesela CD'den, kasetten falan da çok farklı. Belki büyüklüğü, belki o plastik ve hani dokunulabilir bir şey oluş, O yüzden de bence geri döndü. Hmm. Şimdi mesela o plakları safa mı götürsem diye düşünürken şimdi şeye karar verdim. Pick up yaptırabilirsek Al. ya da Al. alırsam Al. yeni bir pick up. Çünkü yani mesela Ruhisu'nun bütün albümlerini almışız. Yani çıkar çıkmaz Ruhisunun albümleri e, haberi gelir gelmez babam giderdi alırdı mesela full koleksiyon var işte klasikler var falan hani dolayısıyla e, o ne diyeyim ritüelleri kayboldu müziğin diye düşünüyorum bu yeni nesille birlikte e, belki başka ritüeller geldi ya, ama, atlaka, ama gitti yani o ara, kayboldu. Araya girip bir hikaye isteye <gülüyor> şey verebilir miyim? Ee, Pink Floyd'un bir... E ay şey planını alıp sonra geri vermek zorunda kalmışsınız evet. galiba o çok ya, güzel bir hikaye <gülüyor> bence trajik bir olay <gülüyor> dark side of the Moon çıktı evet. bir de bir de ee, gittik aldık koşa koşa geldik işte babam ne aldınız dedi ondan sonra koyduk tabi başı onun bir iz, saat zilleriyle falan sonra arkadan çılgıtlar işte e, yani işte biliyorsunuz parçaları babam dedi bu ne dedi bu nasıl bir şey işte istemiyorum ben bunu evde ne acayip gidin bunu değiştirin biz köz kös gittik şöyle yani besinin bir albümünü aldık bu güzel dedi tam dedi böyle dedi siyahi işte güzel şeyler baladlar falan var bu güzel dedi Güzelim albüm gitti. E, hala o bir prizma vardır onun kapağında. Evet. Gözümün önünde yani nasıl <gülüyor> küçüktük ama ne yapalım ve yani. Ve şu an ama babamın böyle yüzünü buruşturmasını ve <gülüyor> <gülüyor> ters ters bakışını hiç. Ve yani uçuyorum. mesela şu albüm kapaklarından ve onun bir sanat olduğundan bahsediyoruz. Şu an herhalde dünyanın en popüler imgesi o prizma yani ee, neredeyse işte Newton'un renk teorisi anlatılırken Pink Floyd'un kapağındaki yani falan denemeyecek <gülüyor> kadar yaygın her şeyin üstünde. Ki o baş, başına başka bir konu ama e, yani yeni jenerasyon müzik dinleme e, ritüellerini savunmak gerekirse de e, Spotify gerçekten bu konuda çok iyi. Çünkü şunu, şunu yapabiliyorsun. İkimizin de belirli müzik zevkleri var ve bu algoritma üzerinden tanımlanıyor. Ee, ve mesela biz ikimiz oturuyoruz ve e, hangimiz şarkı açacak? E, bir benim bir, bir ben açayım, bir sen aç. E, bunu bir playlist haline getiriyor mesela. İkinizin zevklerini karıştırıyor. Ya da uzaktayken mesela, e, şu anda Hollanda'da olan bir arkadaşımla yaptık bunu. E, bir... An, anlık bir playlist oluşturabiliyorsun bir o bir şey seçiyor bir sen bir şey seçiyorsun ve aslında birlikte müzik dinleme tecrübesini sanki aranızda hiç mesafe yokmuş gibi oluşturabiliyorsun ki bence bu da güzel bir ritüel ee, ama nostalji ile ilgili söyleyeceğim çok şey varken de şunu kastediyordum nostaljinin o güzelleme gözlüğü. E, Bunları biraz gögede bırakıyor yani. Her, bize yine de işte plaklar, CD'ler ki daha yeni kaldırıp kenara koydum. <gülüyor> Çünkü benim ömrümde bile e, CD geldi, kaset geldi, kaset gitti, CD geldi, iPod geldi, iPod gitti gibi e, bir döngüye sokuyor insanı. Ben de tabii de, lafı geçti evet. şu albüm kapağı ben de mor ve e, evet. şeyini çekmiştim <gülüyor> fakat bu akşam konserlerine gidiyoruz Aa, iyi, iyi <gülüyor> eğlence selam şeyler. teşekkürler Baksın. kulise gidecek misin <gülüyor> yok hayır Peki. E, o kapakta flash ışığıyla gün ışığını ...karıştırmaya karar vermiştim. Ve üç saat bekledik Fenerbahçe <gülüyor> civarında... ...bir küçük bir mahalle stadyumunda... ...türbünde oturtmuştum onları. Ama çok sevdiğim bir fotoğraf olmuştu benim. Bir de o dinlediğim şeyde... ...Açıkladık programda... ...plaklarla ilgili çok hoş bir şey söylediler. Plakta emek var diyorlar. Yani kalkacaksın. O, ona geçmeden... Bir kısa unutma bir şey araya gireceğim o e, şey fotoğrafına çektiğin e, kapağı olan e, albüm mesela orada daha mutlu olamam diye bir şarkı var Hı. ve yani ilk albümlerimi o Galiba. ikinci mi ikisinden biri ilk, ilk, ilk, ilk, ama ilk, ilk, ilk, oldu i̇lk ikilerden bir tanesi ve o zaman daha yeni yeni bir yer ediniyorlar vesaire ve e, daha mutlu olamam şarkısı şu an e, morveisinin sayfasında bir numarada bunun sebebi de ve Netflix'te yayınlanan bir dizide çalmış olması ve Harun Tekin böyle yazmıştı. Ve o bunu bir Twitter şeyinde yazmıştı. Akışı, Flod'u, zinciri. Hı hı. De sana teşekkür ederek başlamışlardı <gülüyor> hatta. Evet onun hikayesini de bilmenizi isterim diye. Ve şey diyor yani şarkıyla yaşıt insanlar şu an onu bir numaraya taşıdı. O yüzden... Ee, ve bunun olacağını biliyorduk gibi romantik bir takım eklerle. Çalsak mı e -ekler. daha mutlu olamazız şimdi ee, Annemin şarkısını çaldıktan sonra o sırada buluruz, çalarız. Yani Bence madem, neden olmasın lafı Madem bugün lafı konserleri gelişten. var bir merhaba diyelim. Ee, bunu kendi şarkıları. anlatmadan geçmek istemedim kusura bakmayın. susuyorum. Tam. O emek meselesi sonra mesela ben şunu hatırlıyorum adı. Önce 45'likler vardı. O da teker teker koyuyorsun. 78'likler varmış. Ona ben yetişemedim. <gülüyor> Bana ben de yetişemedim ama <gülüyor> evde buldum. Sonra... Sonra 33'lükler çıktı. Onlar işte altı parça falan var. Ah dedik yani en azından arka arkaya altı parça edin diyorsun. Sonra... Bu ihtiyaç ortaya şey çıkarttı. Ada bir alet düşün. Bir, bir sürü plak koyuyorsun. O sırayla düşüyor plaklar. Evet. <gülüyor> Neydi, yani Spotify'ın Ve ilkel versiyonları... Mekanik, ale, mekanik. Şu an... Şu an her şey çok mantıklı geldi bir saniye. Ee, bir şey, çağdaş sanat eseri vardı Namcun Paik'in. E, Rastgele Erişim diye. Ve orada e, işte plaklar böyle bir şeyin üstünde. Im, yani çubuk gibi bir şeyin üstünde altta pick var. Ve e, oradaki sanıyorum ki orada plaklar düşüyor. Hı -hı. E, onun eserinde... ...o pick-up'ın iğnesi hareket ettirilebiliyordu. Hmm. E, Tabii bunu yapamıyordun da... E, hani ...onu düşünerek e, yaptığı bir eserdi. Şu an her şey çok daha mantıklı. Ama o, anladım o, o, şu an. O, o, o, o iğneyi o pla oturtmak da... Yani ...ustalık istiyordu değil evet, mi? Ama <gülüyor> bu, evet yani herkes 10 şarkı... ...sonra bitiyor. İşte bir yüzde 5... ...hatta şey de çok önemli değil, A yüzünde ne olacak, B yüzünde ne olacak. Yani bir nesne tasarlıyorsun aslında bir hı hı. E, yani her şeyle kapağıyla parçaların sıralamasıyla evet. işte önce onu dinlesin evet. sonra buna geçsin. İşte en hit şarkı A, A yüzünde olsun sonra B şey B yüzünde de bir hit olsun falan. Yani çok ciddi bir tasarım süreci verdi plak Enestr'sin. Ya bütün bunları konuşurken şunu düşündüm o da. Biz galiba e, sizlere göre daha çok eğlenerek yaşadık. Şöyle <gülüyor> Gerçekten mesela ben işte şehirler arası konuşma için postaneye giderdin. Sıraya sıra yazdırırdın. iki gün falan beklerdin. Evde de nöbet tutulurdu. Telefonda konuşmak için Ankara'yla da İzmir'le neyse. Şimdi de işte Mars'tan gelen görüntüleri izliyoruz. Bu çok eğlenceli bir yaşam süreci. Yani o kadar ilkel bir şeyden, teknolojiden <gülüyor> şimdi böyle cep telefonuyla uzun metraj çekecek bir teknolojiyi yakalamak. Yani ne dersin deniz şanslı mıyız? Bizimle göreceğimizlerden biliyoruz. Yani takip şöyle insanın adaptasyon yeteneği çok ilginç. Ben mesela dönem yani 90'larda, 80'lerde geçen bir hikaye, bir film izlediğim zaman kendimin o cihazları kullandığını hatırlayamıyorum bazen. Yani <gülüyor> çok ee, oluyor yani, <gülüyor> Ay şöyle yani kendimle bağını kuramıyorum aa ne nasılmış tele, tele, çe ki çevirmeyi telefon bizim bu taşındığımız evde de var evet. ben onu çevirdim birkaç defa ben <gülüyor> küçükken sürekli onu yapıyordum çok hoşuma gidiyordu <gülüyor> ve o telefon çalışıyordu hala da çalışıyordur belki çalışıyordu <gülüyor> yani e, gü güzel, o şey çok güzeldi <gülüyor> tam nostalji muhabbet oldu ama e, şey artık yok ya ev iki tane ev telefonu varsa diğer telefonu Telefondan e, diğer konuşan paralel telefondan dinleyebiliyordun konuşmaları. E, bunu mesela ortadan kalkması ve e, bunu hiç bilmeyen bir jenerasyon büyüğü olması bize bile garip geliyor mesela. E, ama e, burada şey muhabbeti yapmayacağım tabii ki. Ay biz de çok büyüdük şey yapmayacağım <gülüyor> 25 yaşındayım sonuçta ama bence çok e, anahtar bir döneme denk geldik. Yani çok fazla şey değişti. Tam ucundan yakaladık şu anda. O kadar hızlı değişmiyor gibi hissediyorum belki şöyle, öyle geliyordu. Önce şöyle dijital öncesi ve sonrası tabii bunu tarihçiler mutlaka hani bilmem ne çağı bilmem ne çağı diye tarif ediyorlar. Hani benim kendi kişisel hayatımda gördüğüm dijitalleşmeyle birlikte her şeyin değiştiği yani. Biz parça çalmayacaktık. Sen, şöyle sana geldi. <gülüyor> Senin parçana geldi. Bu arada bu parça çalarken e, Mor Ötesi'nin daha mutlu olamam ki bulalım mı Berhem? Ee, ben anons Tabi. <gülüyor> ya Şimdi bu tabii konudan konuya geçiyoruz. Ee, nostal yani geçmiş anılarımız arasında çok acı başka bir anıya sıçradım. Ee, ben işte müzik seçerken. Ee, Hrant Dink için çalınmasını istiyorum bunun. Ee, Hrant Dink'e ithaf edelim. Ee, Sarı Gelin Kardeş Türkülerden hem Türkçe hem Ermenice versiyonunu. Ee, bu yıl onun e, katili de serbest bırakıldı. Yes. Yani yaşadığımız bir sürü çok trajik olaya bu da eklenmiş oldu. Ocak'ta da e, ölüm yıl dönümü var. Dolayısıyla Hrant Dink'i sevgiyle anmak üzere bu parçayı çalmak istedik. Girelim. Evet, e, Açık Radyo Açık Deniz programındayız. E, Hrant Dink'e ithafen Sarı Gelin e, türküsünün Ermenice versiyonunu dinledik. Tekrar buradan sevgilerimizi gönderiyoruz Renting'e. Peki, şimdi sohbet oradan oraya atlıyor. Bir başka yere atlatacağım, fotoğrafı atlatacağım. Şimdi biraz önce o kasetlerden, silgilerden filan söz ettik. Ben de işte bebekteki atölye ev kepaselik. Anlatamam size yani her şey üst üste. <gülüyor> Neyse, bir faturayı aramak üzere kütüphaneyi aşağı indirdim ve karşıma fotoğraflar çıktı. Ee, ve şunu fark ettim. Şimdi bize fotoğraf deyince aklımıza artık hep bilgisayarda baktığımız falan. O kağıt fotoğrafın aslında ne kadar değerli olduğunu, o hani bizim aile albümleri vardır ya sayfa sayfa çevirirsin. Birdenbire teknoloji, teknoloji diyoruz. Aslında o manuel e, albümlerin müthiş hızlı ...çok çabuk ulaşacağımız... ...yani başka alete ihtiyaç olmadan... ...yani bir arkadaşın geldi... ...lise yıllarında sohbet ediyorsun mesela... ...ya bak aklıma gidip, koşup kütüphaneye gidip... ...bir albümü çıkartıp sayfaları çevirip... ...hemen o fotoğrafa ulaşabiliyorsun. Yani ada ne dersin... E, ...albüm, kağıt, fotoğraf... ...dijital fotoğraftan daha hızlı... ...ulaşımı daha hızlı olabilir mi? E, kesinlikle. Yani buna <gülüyor> ekleyebileceğim hiçbir şey yok. E, kaldı ki... ya ...bu konuda... <gülüyor> Şimdi sonuçta atığı da azaltmaya çalışıyoruz ya o yüzden mantıklı yani romantize et, edip de e, şey güzellemenin anlamı yok da yine de e, benim şey bir şeyleri e, algılama ve e, gözlemleme şeyim öyle oluyor yani e, çıktı fotoğrafa bakmak daha çok hoşuma gidiyor ne? çıktı bir şey okumak daha çok hoşuma gidiyor. ...o fiziksel olarak kurulanma benim için önemli ama bunların dijital şeyleri varken, eşleri varken... ...bunu hala yapıyor olmak bana biraz vicdan azabı çektiriyor. Peki hemen Deniz'e sorayım. Deniz, bilgisayardan kitap okuyabiliyor musun yoksa illa hani elini alıp obje olma halini tercih mi ediyorsun. Bilgisayardan kitap okumuyorum, yani bilgisayarın daha doğrusu dijital teknolojinin benim açımdan bana en büyük avantajı işte podcast ya da bu YouTube videoları oldu bütün gün yani ofiste. Kulaklık işte takıyorum kulaklığımı ve sürekli işte Nevşin Mengü'dür, Murat Yetkin'tir, bazen Cüneyt Özdemir, tabii ki medyaskop. Hı hı. Ee, yani bu gazete ve dergi okumanın yerine geçti bence. Kağıt gazetede çok uzun zamandır e, almıyorum. Ama kitap konusunda kitabı dinleme fikrine henüz ısınamadım. Bir de tabii şey var mesela... Kütüphane de evin içinde bir hı hı. önemli bir obje. Yani o kitapları evet. seyretmek de başka bir duygu aslında. Yani böyle koca sanki kütüphanen çok zengindirsin. Evet <gülüyor> şu an <gülüyor> evde yer ya Şöyle kaldı. kütüphane için de bu taşınma dolayısıyla bir de bir yakın zaman tüneli gibi program oldu da. E, Babamın e, tabii kitaplarını... İşte açtık kolili daha doğrusu ben toplamıştım uzun zamandır duruyorlardı sonra taşınınca açtık yani onların kitapla kurdukları ilişki çok başka bir ilişkiydi biz yine hani başka şeylerle besleniyoruz işte bol bol film izliyoruz podcast dinliyoruz falan babamın o kitapları annemin de tabii alırken ki heyecanlarını hissettim. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı burada bir kere daha hani minnetle anmak istiyorum. Mesela MEB yayınları vardı. Milli Eğitim Bakanı işte Hasan Ali Yücel'in yönettiği dönemde bence bir mucize gerçekleştirmişler. Yani dünya klasiklerini çünkü babam onları koleksiyon olarak almış. Yani bakıyorsun Fransız düşünürler sonra işte İngiliz düşünürler sonra bütün tiyatro işte Moliere'nden Shakespeare'inden işte e, Amerikan yazarlarına kadar inanılmaz bir tiyatro külliyatı. Çok iyi çeviriler ve yüzlerce kitap. E, çok sade kapakları var. Hiçbir yani maliyeti çok düşük tutmuşlar. Hmm. Yazıları da çok küçük yazmışlar. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> okumakta çok zorlanıyoruz. Fakat kitabın e, yani bu ülkenin yakın geçmişinde aydınların hani e, bu ülkede her şeye rağmen ciddi bir aydın kesimin... ...yetişmesinde çok ciddi payı olan... ...böyle yayın evleri olduğunu... ...işte çok ciddi bir emek... ...olduğunu da gördüm... ...yani... yani ...teknolojiye direnmenin... ...nostalji şeyine sürekli... ...kapılmanın hani, heyecanına... ...bir manası yok... İkisi bir ...ama kitap evet, Gid, gidiyor evet. zaten... ...kitapçılar dağ gibi yani dev gibi kitapçılar var... ...binlerce kitap var... ...hiçbir Parti... zaman kitap... ...basmaktan kimse vazgeçmedi... Hala mesela en son işte Murat Amingan'ın bu 995 kilometre diye bir kitabı var. Bakıyorum yani aylardır Murat'ın hani imza günlerinde, aylardır hani takip ettiğim için söylüyorum. Ee, ülkenin her tarafına gidiyor, her tarafından işte çok ciddi davetler alıyor. Dolayısıyla yani kitap hayatımızda olmaya devam edecek tartışmaya e, çıkacak de... değil benim. <gülüyor> o onun. Ya bir noktada ba baktığımızda tabii ki burada kitap formatından bahsediyoruz ama teknolojinin bir parçası farklı kanallar açması. Yani daha önce e, bir kitapla karşılaşman için işte gazetede öneri okuyabilirsin. Köşe yazısında e, ben yetiştiğim için söylemiyorum sizden bildiğim kadarıyla. <gülüyor> ya da arkadaşın önerebilir ama şu an sadece kitap önermeye, kitap okuyup önermeye adalı ben bile 3-4 kişi takip ediyorum. Evet. Daha fazla da takip ederdim ama onun da bir sonu yok yani. Zaten çok zengin olarak annemin bizim evde bıraktığı kütüphane ek olarak kitap almak istediğim ve okumak istediğim kitaplar sığmıyor. O yüzden e, ikisini birlikte gidiyor bence evet. çok doğru. E, bir araya gireceğim radyoda olduğumuz için tabi bu çok önemli. Mesela bu e, yani sesli kitap aslında şöyle bir kapı açtı. Bunları o çok iyi şey. e, seslendirme ya. sanatçıları okuyorlar ve bizim o bir zamanlar radyo tiyatrolarından hmm. falan aşina olduğumuz. E, yani okurken almadığım başka bir keyif kattı kesin hmm. mesela. Evet, evet, ne bileyim evet. çok e, sevdiğim e, seslendirme sanatçıların okuduğu kitaplar var. İşte Tonla mesela Tilbe Saran'ın. Sesinden şimdi bir çehov dinlemekte yani ya, şey, başka bir tabii. şey. Bir tabii engelli e, insanlar evet. için de çok önemli evet, bir evet. avantaj. Ben tekrar fotoğrafa evet. döneyim bakayım. Genelde karıştırırken adının Tarkan'la bir fotoğrafı <gülüyor> var hatırlarsın değil mi? Rasta saçlıydı Tarkan. Evet. <gülüyor> 2000'ler modası. Evet, e, Umur Turgay'ın e, sanıyorum bir içecek markasının e, reklam filminde sete gitmiştik. E, Ada Tarkan'ın kucağında <gülüyor> sonra yine bir başka fotoğraf burada Açık Radyo Stüdyosu'nda e, Harun Tekin, Burak Güven, e, Ada ve Pınar nasıl çirkin gülmüşler anlatamam sana. Teşekkür ederiz hiç eksik olma. E, çok sağ ol çok sevdiğim bir fotoğraftı o. <gülüyor> evet ben, ben ama yani bir fotoğraf. Ya çirkin gülmek kötü bir şey değil ki. Hep güzel mi güleceksin? Mecbur musun? Yani rahatlarsın. Hiç mimiklerini kontrol etmeden müthiş bir kahkaha atarsın. O, o arada gözün yamuk çıkar. Ağzın bilmem ne olur falan. Yani nedir? Ne kavga çıkartıyorsun? Hiç, hiç çıkarmadım. Peki Mor ve Ötesi dedik e, şu ilk albüm diyelim. Ben, Kulakların için attık. <gülüyor> ben o sırada bakarım o <gülüyor> e, Mor ve Ötesi'nden e, daha mutlu olamamı dinliyoruz. Evet Mor Ötesi'nden daha mutlu olamamı dinledik. Sanıyorum ki yanlış görmediysem üçüncü albümleriymiş. Öyle, peki. Buna şaşırdım biraz. Bu arada şu an birinci, bunu da düzeltmiş olayım. Şu anda birinci sırada daha mutlu olamam yokmuş. Hı -hı. Ama dördüncü sırada yine iyi Hı -hı. bence. İlk sırada bir derdim var varmış. Hı -hı. Peki, bu akşam da konserleri var galiba değil mi? Evet, Volkswagen Arena'da. Peki, öneriyor musun? <gülüyor> ya ne, Bilmiyorum, nasıl? bilet kaldı Ay, mı? Yok artık, <gülüyor> Mor konserini önermek diye bir şey Ha, Tabii ki. Yani bu, o tartışmayı çoktan geçtik. Ee, evet, ben yılda bir kere gitmeden <gülüyor> rahat edemiyorum. Peki, şimdi annenle ilgili başka bir tarafa atlamak istiyorum. Önce kendi anekdodumu anlatayım. İlkokul birinci sınıftan sonra e, babam, İzmir'de NATO'ya e, tayini çıktı. Ben bebekte işte koru ağaçlar, kar kayak işte sandallar, deniz filan gibi bir şahane bir çocukluk ortamından İzmir'e gittik ve ben karşıya kadar Ankara İlkokulunda eğitimime devam ettim ama. ...hep İstanbul'u özleyerek... ...hep İstanbul, İstanbul... ...hatta bir şiir yazmıştım... ...hayatımdaki ilk ve son şiir... ...Vapur öter düt kalbi ...kalbim atar küt küt. <gülüyor> iki yaz, ...ilki devam etmemişim değil mi? Bir yerden de eksik kalabilirsin bence. <gülüyor> Neyse... ...ve bir hep böyle... ...kendimi İstanbul'dan uzak... ...ve İstanbul'u özleyerek yaşadım. Şimdi sanki... Denizde de benzer bir şey var. Hemen sorayım. Mesela dün akşam uçakta İstanbul'a yaklaşmak diye bir duygu yaşıyor musun? İstersen bir de niye bu soru? Yani kısa bir özet verelim. Deniz çeşitli nedenlerle işte İstanbul'dan İzmir'e yerleşti. Kaç sene oldu deniz? Üç. Üç senedir. ...hala alışmaya çalışıyor gibi bir hava var. Dolayısıyla ki ben Deniz'in İstanbul'u ne kadar çok sevdiğini yıllardır hep tanıklık ettim. Nasıl, anlatsana şu hikayeni. Yani bir işte iş teklifi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden öyle bir işte seçimlerden bir süre sonra... ...2020 yılında bir böyle bir öneri geldi. Onun üzerine geçtim. Annem de orada yaşıyor zaten. Yani şöyle bu hani İstanbul'a benim özel bir duygusal bağım oluştuğu için mi? Yani hayatımın çok büyük bir bölümü burada geçti. Yoksa İstanbul dışındaki bütün şehirler bir anlamda hani İstanbul'la kıyaslandığında ne olursa olsun daha heyecansız, daha renksiz geliyor insana. Ee, yani benim kişisel olarak İstanbul düşkünlüğüm hiç azalmadı. İşte her geldiğimde e, çok özlemiş olduğumu fark ediyorum. İşte döndüğümde üzülerek dönüyorum. Yani İzmir e, aslında e, çok hani ne, nasıl diyeyim böyle İstanbul'a göre çok daha rahat hissettiğim bir şehir. Yani sadece işte mesafeler sadece trafik veya günlük hayat veya iklim anlamında söylemiyorum. Yani insan ilişkilerinde daha yumuşak işte İstanbul'da yaşadığım birçok gerilimi yaşamıyorsun. Bir yandan onun konforu tabii insanı sarıyor. Bir de işte çok yakında birçok sahil kasabası var. Yani İzmir aslında İzmir değil bir büyük şehir değil. Ee, ...tamamen çevresindeki tatil ya da işte sahil kasabalarıyla birlikte bir yer İzmir. Yani İzmir'de yaşayıp da her hafta sonu bunlardan birine gitmeyen kimse yok zaten. Ee, yani oranın konforuyla buranın renkleri ve e, hani sürprizleri arasında gidip geliyorum ama... ...yani şöyle ben birçok başka şehirlere de gittim uzun yaşamasam da... ...İstanbul'u zaten bir yerle kıyaslamak da doğru değil... Yani benzeri olmayan bir büyüklükte, benzeri olmayan bir çeşitlilikte. Hani nereye gidersen git zaten eğer buradaki kargaşayı ve telaşı Count. ve bu renkleri seviyorsan zaten onun eksikliğini duyarsın. Ama yani şöyle hani marazi bir durum yok yani hani ah İstanbul diye ölmüyorum ama gelince de çok mutlu oluyorum. Peki buradan adaya atlayayım ben. Şimdi bu üç sene senin için de önemli bir değişiklik oldu. Yani annenle birlikte aynı evde yaşarken annen gitti ve sen e, kendine yeni bir yaşam biçimi kurdun diyelim. Doğru olur mu? Yani, olabilir. Yani en azından annen yok ve sen artık işte kendi başına e, bir evi yürütmek, yönetmek durumundaydın. Sende bu üç yıl nasıl geçti? Güzel desem ayıp olur mu? <gülüyor> Gidiyorum ben. <gülüyor> ya bunu, bunu çok konuşuyoruz ama e, ya bu olmas ya şöyle bir durum var. Bu olmasaydı e, ben yalnız yaşama tecrübesini bu yaşlarda yaşayamazdım. Çünkü durum belli. Mecburiyetten olmadıkça e, benim arkadaşlarımın hiçbiri tek yaşamıyor. Tek yaşamaktan kastettiğim mutlaka bir ev arkadaşıyla veya sevgilisiyle. Ya da ailesiyle. Ya ailesi, aile evden çıkmaktan bahsediyorum. Hı, tamam. O yüzden <gülüyor> e, hani madem o yani 2020'de 6 aylık bir süreçte annem İzmir'e büyük oranda taşındı hala gidip geliyordu. Mezun oldum, işe girdim ve bir ev arkadaşım oldu. O yüzden e, hani çok kargaşa bir dönemde. Ee, ama ya zorlukları var tabii ki. Ben şu an %100 bağımsız bir şekilde yaşamıyorum. Ee, ama İstanbul zaten zor. E, ya kesinlikle. Yani evin çok fazla sorunu var. Ve geçen gün arkadaşlarımla konuşuyordum. Yani kendimiz yaşamaya başladığımızda... ...benim en çok şaşırdığım şeylerden biri tuvalet kağıdı. Ve kağıt ablonun ne kadar pahalı olduğu. Bir de bir şey daha vardı ama onu unuttum. Ee, dolayısıyla hani evi... Ev sadece kirayı ödemek ve faturaları ödemek değil onun bir sürü ihtiyacı var ve bunu ölüşmen gerekiyor. Ama e, ev arkadaşımla özellikle son iki buçuk senedir yaşadığım ev arkadaşımla çok mutluyum ve bu tecrübeyi yaşadığım için de mutluyum. Peki zaman hızla geçiyor. On dakika kadar bir zamanımız var. Şimdi ben biraz daha ciddi konulara geçmek istiyorum. Ee, yine denize döneceğim. Eee... İşte yerel yönetimleri konuşmak istiyorum. Benim derdim var çünkü yerel yönetimlerle. Şimdi şöyle e, Maltepe'de ben bu arada Bebek 750 İdealtepe'ye bağladım mesela. Dolayısıyla müthiş güzel bir e, park var hemen arkasında. Ama olağanüstü içinde spor tesisleri vesaire. Orada insanları köpeğini gezilen çocuklarıyla oynayan, yürüyüş yapan, spor yapan filan müthiş yemyeşil. Evet. Ve kocaman bir billboard var. Maltepe e, Karavan Parkı'nı yeniliyoruz diye. Belediyenin bir billboardu. Bizim de çok uzun yıllardır tekne bağlama derdimiz var. Seni de şimdi ben karşında bir yerel yönetim temsilcisi <gülüyor> olarak görüyorum. <gülüyor> Gerçi iletişim kısmındasın. Bunları sana onun için anlatıyorum. Bir tane yerel yönetim işte e, amatör e, şey, denizcileri tekne bağlama yerini yeniliyoruz ya da yapıyoruz gibi bir billboard yok. Olmadı şimdiye kadar. Nasıl oluyor? Mesela size nasıl projeler geliyor? Mutlaka çevre projeleri geliyordur. E, ama e, mesela Deniz'le İzmir Belediyesi'ne, Deniz kıyısında denizle ilgili projeleriniz var mı hiç? İzmir'in şöyle şimdi Maltepe olayına giremeyeceğim. Şey. <gülüyor> zaten başka bir şehirde üstelik de birebir bu konularla ilgili bir alanda değilim ben. Ama iletişime içine giriyor bu. Ee, yani şöyle ben iletişim bölümünde başladım ama şimdi sosyal projelerdeyim zaten belediyede. Ama ne, neyse sonuçta tabii ki bir bütün büyük resmi görmeye çalışıyoruz. Ya Şimdi İzmir'in özel bir durumu var yani Körfez'in. Yani belli özellikleri var. Dolayısıyla İzmir'de denizle ilgili en büyük konu baştan beri işte Körfez'in temizliği, kokusu. Hani orada Hep tekne öyleydi. ve yarış ve tekne bağlama konularına gelinemedi yani. Körfez'in çok temel başka sorunları var. İzmir'de aslında İzmir ölçeğine göre küçük bir marina var. İşte eski Levent Marina'yı evet, Şimdi evet. adı değişti. Ee, yani İzmir Körfezi'nin kendisi öyle deniz açısından hani çok e, sü işte, sürekli yelken yapılacak amatör denizcilerin gidip geleceği bir e, şey değil. E, ama e, çevre de tabii yani onlarca e, işte sahil kasabası dediğimiz zaman... Bunların her birinin kendine özgü işte marina, bağlama yeri, işte şey sorunları olduğunu duyuyorum ilçe belediyelerinde. Valla çok, Deniz gerçekten çok büyük bir problem. İşte bu program yüzünden bir sürü insan hani nasıl bir tekne alayım diye soruyorlar bana almayın diyorum. <gülüyor> yani tekniği almak mesele değil, tekniği sürdürmek çok önemli bir sorun. Şu mesela bu karavan örneği çok önemli bence. Acaba niye yani mesela şu daha önce de söyledim bu programda ya araba alırken arabamı nereye park ederim diye bir problem yaşamıyorsun. Öyle ya da böyle ya, işte sokaklarda zaten bir araba parkı kültürü var. Yani işte ne, nasıl nedir bu i̇şte apartman girişini kapatmayacaksın ama ilk bulduğun yerde de bırakıyorsun. Orası sana kamuya ait bir yer falan filan. E karavana bakıyorsun baya karavancılar üzerinden bir politika yürüyor. Merak ettim acaba dedim bu karavancıların sayısı oy olarak düşünüyorum. Yani bir yerel yönetim bir yere yatırım yapıyorsa bunun eşittir karşılığı oydur. Yani hizmet götürüyor karşılığında oy bekliyor. Siyasi destek bekliyor ki elimizdeki de yerel seçimler var. Belki de bunu şimdi konuşmakta bir manası olacak. Yani binlerce tekne var e, Türkiye'de. Ama mesela İstanbul'u konuştuk, İstanbul kültürünü konuştuk işte ben bebekliyim sandal İstanbul kültürünün içindeydi yani hepimizin sandalı her ailenin bir sandalı vardı bebekte ve biz denizde oyun oynardık yani şimdi yok ve gerçekten o kadar dramatik ki e, durum bebekte işte eskiden yalı boyu vardı ve biz denize girerdik şimdi tamamen tekne kıçı dolu yani o tur tekneleri, gezi tekneleri, özel tekneler denizi göremiyorsun bebekte de deniz kenarında yürürken ve ben gerçekten buradan mesela bütün şey belediye adaylar aday adaylarını lütfen şu amatör denizcilerin problemlerini gündemlerini alsınlar belediyeler nasıl karavan parkı yapıyorsa tekne küçük sandal bağlama yerleri yapsınlar. <gülüyor> çekek yerleri yapsınlar ki o sandalların bakımı var. Çünkü bebek de öyleydi o bebek parkında. Çekekler bu çekek dediğimde işte felenk dediğimiz ahşap kızaklar üzerinde çekerdik sandallarımızı. Macununu yapardık, boyardık, denize indirirdik filan. Böyle bir ihtiyaç var ve görülmüyor. O kadar bir kara kafa var ki ortalıkta. Kara kafa derken <gülüyor> renkten söz etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir tanım olarak şey yapıyorum yani karacı kafadan getirdiğim bir laf bu kara kafa. Bir türlü denize ay bacaklarını parmaklarını sokamıyorlar yani böyle bir yönetim var. Ve <gülüyor> mesela hemen sana sorayım beş dakikamız varmış. <gülüyor> Sence bu, bu mesela projelendirilip gündeme gelse oya döner mi? Ya şöyle şimdi karavandan gidersek aslında bir yandan da bu tür işte... karavanı şeyler... aşağılamıyorum çok. o yok, yok. şunu demek tarzı. istiyorum. Yani hani oy ya da işte trend oluşması yani biraz da böyle motive etmek gerekiyor. Yani mesela işte karavan turizmine kolaylıklar sağlanıyor. Dolayısıyla hani oteller yapılaşma yerine işte bir takım hani alanların korunması için de karavan turizminin hani güçlenmesi önemli denizlerle ilgili bence şöyle bir şey var senin bahsettiğin bütün o işte çekek yerleri hani hizmetler aynı zamanda çok büyük rant alanları işte plajlar, sahiller, e, tur tekneleri yani burada aslında bir tür rant savaşı oluyor. Ama ve orada e, gelir getiren ve hani e, ticari e, organizasyonlar her zaman e, hem de güçlü oldukları için, lobileri olduğu için e, öne çıkıyorlar. Amatör denizciliğin hani nasıl bir örgütlenmesi var, nasıl bir e, kamuoyu oluşturabilir... <gülüyor> Da. Belki orada da bir örgütlenme ve bir ses çıkarmak gerekiyor. Evet. Bireysel sesler ee, çok duyulmuyor, onu söyleyebilirim yani. <gülüyor> e, Hatta şu anda hazır bir konu açılmışken ve hazır açık raddede hazır açık denizi yaparken, hazır İstanbul'un sandallarından söz ederken, bebekte bir kepazelik var. Şimdi bebek parkını biliyorsun, Hı. işte büyük bebekte de, denize sıfır, Mısır konsolosu da komşusu. Orada işte insanlar köpeklerini getiriyorlardı... ...denize giriyorlardı vesaire... Sandal bağlı sandallar vardı... ...kıyıya vesaire... ...onların hepsini oradan temizlediler... ...bebek parkına... ...bağlı bir sandal bile yok artık... ...olan sandallara... ...ceza kesiyorlar... ...ve günlük bin küsür lira gibi... ...ve ne yapmışlar biliyor musun... ...hemen o parkın... ...kıyısının dışına bir bariyer... ...keçirmişler... Ve şunu söylüyorlar, sandal yasak. Ciddi bunu söylüyorlar. Sen amatör bir denizci olarak sandalı buraya bağlayamazsın. Sana sandal yok. Yasak. Tam bak kara kafası bu. Işi. Yasaklıyor. Yani bir kültürün çok önemli bir şey unsurunu yasaklıyor. Yerine koyduğu şey de bariyerlerle sınır çekmek. O bariyer ne olacak? 25 Nisan'da Mavi Çocuk diye bir çocuk festivali yapılıyordu Bebekler Derneği'nde. Şimdi festival yapılamaz halde çünkü oraya sandal yanaşmıyor. Ha şunu yaparlar belki 23 Nisan'da gelir şey, Deniz Zavuk'ta o bariyerleri kaldırır. Sen festivali yaparsın. Sanki denizcilik kültürünü geliştiriyormuş gibi yaparsın. Festival biter. Pazartesi ertesi gün tekrar o bariyerler oraya şey yapar. Şimdi <gülüyor> bunun kocaman bir hata olduğunu anlayan yerel yönetim adayları olması lazım denize bakmayı beceren bir İstanbul yerel yönetimleri olması lazım. Yoksa gerçekten çok ciddi bir çevre kirliliği aynı zamanda. Yani marinalar inanılmaz deniz. Yani bu sene 10 liraya kalıyorsan seneye 100 liraya kalıyorsun filan gibi e, garip garip rakamlar, ulaşılmaz şeyler. Sadece ve sadece çok zengin, varlıklı motor yat sahiplerinin altından kalkabilecekleri fiyatlar var. Ve bütün bu küçük denizciler, amatör denizciler iki araya bir yere sıkışmış vaziyetteler. Ve gerçekten karavancılara gösterilen özel kader, onun çok daha azı bile yok denizde. Ve yani bu çok şey bir durum, ee, zor bir durum. Buradan duyuru yapmış olayım belki hazır seçimler yaklaşırken <gülüyor> siz böyle şeyler hesaplıyor musunuz? <gülüyor> Ee, ya O kadar çok başlık var ki e, onun için dedim yani burada örgütlenmek işte bir talebi dile getirmek bir lobi e, faaliyeti yapmak. Yani çünkü yani daha ticari ve finansal açıdan güçlü işte projeler diyeyim işte bir baskı şeyi oluşturuyor. Ya da işte karavan gibi, bisiklet gibi hı hı. hani ekolojik açıdan önemli projeler hani başlı başına ele alınıyor. Yani bunun da hani hayattaki karşılıklarını vurgulamak lazım. İşte Kiralık sandal mesela ya hala kıyıda diye arada bir, genç bir sevgili abi kiralık tek nereden bulabiliriz filan diyorlar. Yani peki burada deniz öksürüyor, öksürmeye hazırlanıyor. <gülüyor> Öksür Allah sayesinde rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> zaten de zamanımızın sonuna geldik galiba. Peki Deniz'ciğim çok teşekkür ettim. Bu... Ben teşekkür ederim kusura bakmayın. <gülüyor> Adacığım çok sana mutlu da oldum. teşekkür. Bu konseptle seneye 24 sonunda tekrar buluşacağız. Evet bir mutlu Peki. yıllar dileyelim. Peki sırayla? <gülüyor> ee, i̇yi bir sene diliyorum. Ee, daha acısız, biraz ya biraz annemle konuşuyorduk geçen gün. Biraz böyle hüzünlü bir Yıl, yılbaşı işte. hissediyorum. Yani evet. önceki senelere kıyasla ilk defa bu kadar. Ya anneme şey dedim. Ya sanki olan her şey bir anda bir yası, geri gelmiş gibi geldi. Çünkü gündelik hayatı devam ediyoruz ve bir şekilde devam etmek zorunda kalıyoruz. Evet. Bunun arasında işte okuyacağımızı öğreneceğimizi öğreniyoruz. Ama şu an böyle başında herkes böyle geriye bakıyor. Biraz e, heyecan duymakta zorluk çektim. Lütfen e, yani geçen yılın e, yükünü ve tortularını attığımız ve e, artık yeniden başladığımız bir yıl diliyorum herkese. Peki ben de o zaman denizi diliyle e, fırtınasız ve frişka bir 2024 <gülüyor> diliyorum. Evet Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.